Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Huzuru Bulmak yazan Yeşim Bayar, yöneten Aykut Sözeri, yapımcı Ersan Edinç, efektör Metin Macun, teknik yapım Alican Deniz. Oynayan sanatçılar: Süheyla Beyhan Saran, Aysel Tülay Bursa, Fuat Atsız Karaduman, Dürdane, Refika Özbayar, Leman, Nurşen Girgin Koç, Ziya, Fikret Ergin, Selma, Olcay Poyraz Aysel, Dürdane Hanım'a biraz daha kek verir misin? Tabii anne. Ah, teşekkür ederim evladım <gülüyor> ne kadar lezzetli olmuş ee, Mutfak işlerinde Aysel'in üstüne yoktur Allah bağışlasın kızınız her yönüyle mükemmel bir insan <gülüyor> Böyle bir gelinim olacağı için gerçekten çok şanslıyım Oo, Saat altı olmuş Sizinle beraber olunca zamanın nasıl geçtiğini anlamadım Artık kalksam iyi olur Ziya'nın yemeği gecikmesi Ziya Bey ile birbirinize olan bu düşkünlüğünüz ne kadar güzel Şimdi pencerede oturmuş beni ha <gülüyor> Madem acele ediyorsunuz <gülüyor> Size hemen çocuklar için hazırladığım odayı göstereyim ee, Aysel sen tabakları bırak yavrum Bırak toplamayı sonra toplarsın Sen de gel çocuğum Buyurun. Peki anne Bakın onlara en büyük odamı verdim Ah Süheyla Hanım ellerinize sağlık ne kadar güzel olmuş Kim bilir ne kadar yorulmuşsunuz. <gülüyor> Aman efendim büyük bir zevkle yaptım Çocuklarım için canım feda Onlar her zaman benim en büyük dayanağım Mutluluk kaynağım olmuşlardır Eşimi kaybettikten sonra da iyice üstlerine düşer oldum Selma da evlenip gidince Aysevciğimle bir başımıza kaldık şey, Yalnız çocuklar sizin rahatınızı bozmasınlar daha önce de önerdiğimiz gibi Acaba size yakın bir ev tutsak daha iyi olmaz mıydı ah Biz gül gibi geçinir gideriz hiç merak etmeyin Benim onlara faydam olur zararım olmaz e, Sizce Fuat odamızı beğenir mi Ah yavrum böylesine zevkli döşenmiş bir odayı kim beğenmez e, Fuat yatak odası takımını beraber alalım Ben de göreyim demişti de Canım sizin akşamları iş dönüşü yorgun argın eşya bakacak haliniz mi var Ben sizin zevkinize uygun bir takım aldım getirdim İyi günlerde güle güle kullansınlar inşallah İnşallah inşallah ee, Süheyla Hanım bir Hı. akşam bize buyursam da nikah şekerleri konusunu görüşürüz ah, ah ben şekerleri ısmarladım bile Ya öyle mi? Anne ne zaman ısmarladın? Yakın bir arkadaşım seramik çiçekler yapıyor Size uygun bir fiyata veririm deyince hemen ısmarladım Ama anne Fuat kapıda biri tepsi içinde çikolata tutsun buyurdu O da nereden çıktı? Kızım her şeyin bir adabı vardır Sanki üç kuruş paradan kaçınmışız gibi öyle şey olur mu? Değil mi Dana Hanım? Efendim nikah onları nasıl istiyorlarsa öyle yap. <gülüyor> efendim gençler adat bilmiyorlar. Eşimize dostumuza karşı ayıp. Zaten ben kapora bile verdim. Misafirlere dağıtmayacağız da ne yapacağız o kadar şekeri. Madem ısmarlamışsınız öyle olsun. Bunlar çok küçük meseleler. Hepsi hallolur. Ben artık izninizi rica edeyim. <gülüyor> Yine bekleriz efendim. Buyurun sizi geçireyim. Çok az bir zaman kaldı, ben hala hazır değilim Ay aman dur, dur bir nefes alayım yavrum, dur Ay her şey aksi gitti Berber çok kalabalıktı, ipi sıra bekledim Terzi elbisemi ütülememiş, orada da zaman kaybettim Ay geç kaldım diye içim içimi yedi doldu Berbere telefon edeyim de hemen gelip saçımı tarasın Duvağımı da taksınlar Ay sahi, başında hala bir güdeler duruyor Berber ne diye böyle gecikti acaba? Ben gelmeden çağırma dedin ya Ay öyle mi demiştim, hemen ara gelsinler Ay Ben de elbisemi giyeyim geleyim Alo, ben Aysel, Ali'yi hemen gönderir misiniz? E, Ayşe'yi de makyaj için göndersin yavrum e, Ayşe'yi de gönderir misiniz? E, tamam, bekliyoruz <gülüyor> Aysel, Aysel bak beni nasıl buluyorsun? Aa, bu çiçekli ha? elbise de nereden <gülüyor> çıktı? Nikah için siyah zaten kumaşı diktirmemiş Aa, miydi? Diktirdim diktirdim ama içime silmedi, pek sade oldu Benim gibi yaşını göstermeyen bir kayınvalidenin çok şık olması gerekir diye düşündüm Aa, Sen dur sen dur, ben bakarım Mağacığım, gel canım gel e, Ebru nerede? Erhan'la birlikte arabayı süsletmeye gittiler ya. Hazır mısınız? <gülüyor> Merhaba abla A Aysel bu ne hal hala giyinmedin mi? Annem şimdi geldi onu bekledim Sen bu gidişle annemin kanatlarının altından hiç çıkamayacaksın Evlendikten sonra da evin hanımı yerine kızı gibi davranırsan asla mutlu olamazsın Aman Selma sırası mı şimdi akıl vermenin? Aysel'in biraz nasihata ihtiyacı var anne Aysel hadi kızım sen gelinliğini giy gelin. Peki anne ah, Selma Keşke biraz daha şık giyinseydin. Ben her zaman sade giyimi tercih ederim bilirsin. <gülüyor> ee, abla fermu armu çeker misin? Gel canım gel. Ah benim ha. güzel kızıma gelinlik ne tamam. de yakışmış. Oo, maşallah. Aa, berber gelmiştir berber. Ben bakayım ben bakayım. Ah buyurun buyurun. Şöyle geçin oturma odasına geçelim. Ayşe kızım. Sen benim makyajıma başla, hadi çocuğum anne, şöyle Anne önce Aysel'i hazırlasaydık Aman canım nasıl olsa saçı taranırken makyajı yapılamaz ya Anne sen de saçıma baksaydın <gülüyor> Merak etme yavrucuğum, ben buradan seni görüyorum, görüyorum <gülüyor> Aysel, biliyor musun bu kargaşalıkta bir de kayınvaliden araya girmek istedi. Ya benim haberim yok, gelmek mi istedi? Evet, duvamı kendi elleriyle takmak istedi Sen de onun kadar mutlu olasın diye Mutluluğunu gelinine de yansıtmaya çalışmak istemesi ne güzel <gülüyor> Aman yok canım O mutluluk numaraları Bana biraz gösteriş gibi geliyor Onun derdi her şeyin içinde olmak Kızım, kızım şöyle farı bolca sür <gülüyor> oraya. Oray, oray, oray. Aysel mücevherleri getir de Ne takacağına karar verelim Erhan neredeyse gelir e Peki anne Biliyor musun bazen ya Aysel Fahat benimle aynı evde oturmayı kabul etmeselerdi Bir başıma ne yapardım diye düşünüyordu Anne biz seninle her zaman ilgileniriz ama neden kendine güvenmeyi bir türlü başaramıyorsun Ya, Yo yo yapamam Ayrıca ben bir evin içinde üçünüzün mutlu olacağınıza inanmıyorum Aa, Niye? Çünkü sen evin eski düzenini kendi isteklerine göre sürdürmeye devam edeceksin Keşke hiç bu işe girmeseydin Kendine güzel bir meşgale bulur yalnızlığını unuturdun Ay geciktim şu bileziği bir türlü bulamadım. Meğer senin çekmecendeymiş. Aa evet. En son ben takmıştım onu. Ver bakayım, ver bakayım şunları. şu küpeler, şu küpeler. Ha şu küpeleri al. Bakayım şu yüzüğü de al, al al şunları da. Aysel babaların hazır mı? Hazır <gülüyor> abla. <gülüyor> Damat da bu iyiliğimi unutmasın. Balayı için yazlık evimizde verdik. Bu pahalılıkta otel parası ödemeyecek. Ah, Selma Selma'ya bakiver kızım. Bak şuraya. Tamam, gidiyor. Arabalar hazırmış, geliyor musunuz? Fuat, çayını getirdim Teşekkür ederim canım Gel sen de yanıma otur Güneşin batışını beraber seyredelim Peki sonra kalkar akşam yemeğini hazırlarım Aa ben yemek değil Seni yanımda görmek, seninle sohbet etmek istiyorum ne olsa yeriz. Peki canım sen nasıl istersen öyle olsun. Aaa Aysel'cim güneşte fazla kalmışsın. Sırtın çok kızarmış. Aman yarın dikkat et. Haklısın geleli sadece iki gün oldu ama çok yandım. Biliyor musun tatilimiz hiç bitmesin istiyorum. Senin yanında kendimi çok mutlu hissediyorum. <gülüyor> ben de öyle. Seninle beraber olmak bana huzur Aa, veriyor. Hoş bulduk Sevim Hanımcığım hoş bulduk. Bir yerleşeyim de tabii görüşürüz. Görüşürüz tabii tabii. Aysel e, galiba annen geldi. Yok canım, annemin balayımızın ikinci günü burada ne işi var? Anne, hayırdır inşallah. Merhaba canım damat, merhaba. E, e, merhaba hoş geldiniz. E, Fatımcım, kapıdan balıllarımı alıver oğlum hadi. Canım. Olur. Ay ay güzel kızıma bir bakayım. Aa, ah, i̇ki günlük ayrılık bana iki yıl gibi geldi. Ah Canımım hmm, Yanmak nasıl da yakışmış <gülüyor> Otursana yorgun görünüyorsun ah, Olur olur biraz oturayım Sonra işe girişirim Ne işine girişeceksin ah, ah, Canım bilirsin başıma ne gelirse fedakarlığımdan gelir Bilmem mi başkaları için ya, ya Dün Hakan telefon etti Karısıyla yıllık izinlerini almışlar. Onun hali vakti pek yerinde değildir. Hala senin yazlık eve gidip tatilimizi orada geçirebilir miyiz? Çocuklar da denizden faydalanırlar dedi. İnşallah tabii buyurun demedin. Ah, kızım güzel yavrum. Hakan bana rahmetli abimin yadigarı. Ona nasıl evimi sakınmış gibi gidemezsiniz derdim. Ya ama biz balayımızı geçirirken... Burası küçük bir ev. Aysel e, Sevim Hanım kapıda bir bakar mısın? Tabii... Ne istiyor acaba? <gülüyor> e ee Fuat Nasılsın oğlum? İyi ee, niye hiç konuşmuyorsun? İyiyim teşekkür ederim Anne e Sevim Hanım seni çaya çağırıyor Aa, Gelir gelmez Sizi bırakıp komşuya gitmek olur mu? Canım biz yabancı mıyız? Git keyfine bak <gülüyor> e Peki öyleyse bir yorgunluk çayı içip hemen gelirim Zaten yarın için yemek hazırlamam lazım Aman Rabbi, kırk yıl düşünsem böyle bir şey aklıma gelmezdi. Yarın sabah biz hemen İstanbul'a döneriz. Anneme ayıp olmaz mı? Nasıl? Annen balayımızın ikinci günü buraya misafir davet etmekle bize karşı yeterince ayıp etmedi mi? Şanssızlık olmuş işte. Ne zamandan beri düzensizliğin işleri keyfine göre ayarlamanın adı şanssızlık oldu Fuat'cığım lütfen bu kadar büyütme. Şunu şurasında birkaç gün idare ederiz. Kimse kırılsın istemem. Hayır canım idare edemem. ...seninle geçirdiğimiz iki güzel günün anısını kararlayamam. Varsın kısa olsun ama güzel olsun. Ben yarın İstanbul'a dönüyorum. Sen nasıl istersen öyle İyi ama anneme senin İstanbul'a dönüşünle ilgili ne bahane uyduracağız? Aa, demek sen burada kalmaya karar verdin. Merak etme makul bir bahane uydururuz. Ama bu olayı hayatım boyunca unutmayacağım. Alo, buyurun Aysel merhaba canım Ah merhaba abla Aysel dün tesadüfen Fuat'ı yolda gördüm İstanbul'a dönmüş Sen niye kocanla dönmedin de orada kaldın? Ee, şey, anneme ayıp olmasın diye Aysel, derhal bu gece otobüse bin ve buraya gel Annem kızmasın Bak canım unutma sen artık evli bir kadınsın Kocan daima ön planda gelmeli ee, Sence Fuat bana çok kızmış mıdır? Kızmıştır tabi Hatanı ne kadar erken tamir edersen o kadar iyi olur Acaba beni affeder mi? Sanırım eder Ama sana bu tür hataları tekrarlamamanı tavsiye ederim Aradığın için teşekkür ederim abla Bu gece hemen hareket edeceğim Aysel Günaydın Fuat Aysel hoş geldin kızım Günaydın anneciğim nasılsınız? Çok şükür iyiyim yavrum Gel içeri gel kahvaltı sofrası hazır İzninizle bir elimi yüzümü yıkayım Otobüsle inip hemen buraya geldim de Fuat Ne olur Aysel'e iyi davran Çok üzgün görünüyor Belli ki kabahatini anlamış Daha işin başındasınız Birbirinize karşı anlayışlı olmalısınız İlk iş kendisiyle ayrı eve çıkma konusunu görüşeceğim Hatalı davrandım baştan kabul etmeyecektim Yavaş geliyor Gece otobüste hiç uyumadım yol bitmek bilmedi Aysel gel yavrum hemen sofraya oturun Çay da sıcak e, Sen başla ben içeriye geçip babanıza bakayım uyanmış mı? Sen yemiyor musun? Ben yarım saat kadar önce kahvaltı ettim Otobüs röter yaptı yoksa daha erken gelecektim o zaman beraber kahvaltı edebilirdik. Evliliğimizin bu ilk pazar sabahını ayrı geçirmeyelim istedim. Yalnız kalmana gönlüm razı olmadı. Beni düşünmene sevindim. Ben seni hep düşünürüm. Evlendik artık hiç ayrılmayacağız derken... ...balayımızın ikinci günü beni bırakıp döndün. Senin de benimle gelmen gerekirdi. Bak Aysel, evliliğimizi yürütmek için bu olayı unutmaya çalışacağım. Yalnız bundan sonra anene karşı çok dikkatli davranacağım. Neden? Nişan ve nikah sırasında her şeyi kendi isteklerine göre yaptırdık. Annem bizim iyiliğimiz için çırpındı durdu. Bizim için neyin iyi neyin kötü olduğunu ayırt edebilecek kadar olgun insanlarız ikimizde. Bıraksaydı her şeyi kendi zevkimize göre yapabilirdik. Şimdi ilk iş olarak hemen kendimize bir ev tutalım. Aa, olur mu? Biliyorsun annem evlenirken beraber oturacağız diye şart koşmuştu. Bu teklifi baştan kabul etmeyecektik. Burada bizim de hatamız oldu. Ama annen bize uyum sağlayacak sanmıştı. Maalesef bu son olay kesinlikle yanıldığımı gösterdi. Anneme karşı haksızlık ediyorsun. O her zaman başkalarının iyiliğini düşünen, fedakar bir kadındır. Ama senin başkalarından önce gelmen gerekmez mi? Hakana iyilik edeceğim derken senin balayını bozdu, huzurunu kaçırdı. Haklı değil mi? Şey, tabii üçümüz bir evde oturursak siz yine anne ve küçük kız olarak kalacaksınız. Birbirine çok bağlı olan bu ikili arasına benim girmem huzursuzluk yaratacak. Ancak bizim olan bir evimiz olursa... ...sen o evin kadını benim de karım olduğunun bilincine varacaksın. Haklısın canım. Hemen ev aramaya başlayalım. Aysel, Aysel, Aysel. Bunu bana nasıl yaparsın? Nasıl ayrı eve çıkarsın? Ha anne ne olur anlayışlı ol Sadece iki apartman öteye taşındık Senin için açılınca yatak olan bir kanepa aldım Oturma odasına koydum İstediğin zaman gelir bizde kalırsın Bir yazlığa gittim diye oğlan tarafının bana kurduğu şu tuzağa bak ha, Kimse sana tuzak bilen kurmadı Bu kararı Fuat'la birlikte aldı Sen ne zamandan beri kendi başına benden habersiz karar alıyorsun? Evli bile olsan ben ölünceye kadar benim kızımsın <gülüyor> Seni hep tutunacak dalım görürdüm. Anneciğim ağlama, <gülüyor> olur? ne olur. Ana sağlamam, nasıl sağlamam. Kocanı hep bana tercih ediyorsun. Onu benden daha çok seviyorsun. Ne yaptım ki? Yazı tabii yalnız bırakıp kocana koştun. Oralarda bir başıma kalak. Hakanlar vardı ya niye yalnız olasın? Onlar senin yerini doldurabilirler mi? Hep burada beraber olacağımız günlerin hayaliyle yaşadım. Neyse yavrum, neyse, sen mutlu ol da. Ben ben taş pazar başıma yaşadım. Anne ne olur beni üzme İstersen bankadan ayrılayım bütün gün beraber olalım Canım olur mu öyle şey Kocan ne kazanıyor ki neyle geçineceksiniz Fuat'ın işi hiç de fena değil Maddi bir sorunumuz yok <gülüyor> eh, Sen fedakarlık edince kıt kanaat geçinirsiniz of Anne neden bu konuları bu kadar çarpıtıyorsun Neden her şeye böyle olumsuz yaklaşıyorsun Ya ya işte bak korktuğum başıma geldi Sen eskiden beni eleştirir miydin? Allah bilir, seni benden uzaklaştırmak için neler söylüyorlar. Anne, nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Aa, ben bilirim, ben bilirim, bilirim Artık küçük serçem yuvasından uçtu. Şimdi bütün gece gözüme uyku girmez Sabah sabaha yeder otururum Hadi gel bize gidelim Hem evimizi görürsün, hem de yemeği beraber yeriz Ne yani, beni evine mi davet ediyorsun? Ha, anne, orası senin de evin sayılır Aa, Kocan gelmeme kızmasın Niye kızsın ki? Her zaman başımızın üstünde yerin var İstersen gecede bizde kal İlk geceden kendini yalnız hissetme <gülüyor> Canım yavrum benim Canım Annesini hala seviyor demek Hemen geceliğimi alıp geliyorum Alo Aysel'cim güzel karım nasılsın? Aa, merhaba canım biz de seni bekliyorduk Kim var evde? Annem var sana yemek hazırlıyoruz Aaa demek annen İstanbul'a döndü Evet canım bu sabah gelmiş gecede bizde kalacak Hasta mı? Yoo niye hasta olsun çok şükür iyi o Halde gece niye bizde kalıyor? <gülüyor> Fuat'cim hadi canım seni bekliyoruz Bak Aysel Annene ilk geldiği gece sadece yemeğe davet etseydin memnuniyetle gelirdim. Ama bu akşam bizde kalmasına bir anlam veremedim. Siz de bu gece oturup hasret giderim. Anlamadım. Sen ne yapacaksın? Ee, ben de annemlere gider orada kalırım. Yarın sabah annen gidince beni ara. Hemen gelirim. Fuat ne yaptığını sanıyorsun? Seni annenin geldiği ilk günde hislerinle değil mantığınla hareket etmeye davet ediyorum. Dikkat et. Yumuşaklığın kendine zarar veriyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar Kimdi arayan Aysel? Ee, şey Fuat'tı Hı. Şimdi büroya biri gelmiş Ayvalık'taki arsasını satıyormuş Arsanın yerini görmek için hemen patronuyla yola çıkıyormuş Gece de Ayvalık'ta bir yerde kalır Yarın döneriz dedi. <gülüyor> Naldırma <gülüyor> inanmış görün Biz de ana kız keyfimize bakarız Yavrucum ah yavrucuğum dayanamadım kalktım geldim Koskoca bir pazarı evde tek başıma geçirmek beni çileden çıkardı A -a. E niye öyle şaşkın şaşkın bakıyorsun Yavrucuğum izin ver de şöyle geçeyim tabii canım geç içeri ah. Gidecek kimseyi bulamadım otur kalk televizyon seyret Ay, ay üstüme hafı kanlar bastı sen de sabah bir uydurma şöyle telefonla geçiştirdin beni <gülüyor> Boğaz'a çıkıyorduk Fuat arabayı çalıştırmaya gittiği zaman aradım seni hmm, Artık kocan bana telefonda mı ettirmiyor? <gülüyor> Anne lütfen ah, ah, ah sen ablandan da hayırsız çıktın İnsan pazar günü Boğaz'a gezmeye gider de Annesini götürmez mi? Dönüşte de pazara uğrar alışveriş yapardık Aysel'cim canım ee, ah, Affedersiniz Geldiğinizi duymadım nasılsınız? <gülüyor> Teşekkür ederim iyiyiz işte Damat ben de şimdi pazar günü beni gezmeye götürmediniz diye... ...Aysel'e sitem ediyordum. Aa, biraz keyifsiz görünüyorsunuz. Size meyve suyu getireyim mi iyi gelin. Getir getir. Getir de kendini affettir. Aha, Fuat ben de içerim. Olur canım. Oo, bakıyorum da ikiniz de pek şıksınız. Bir yere mi gidecektiniz? Evet. Akşam Nebahatler yemeğe davet ettiler. Bizim Nebahat mi? Evet biliyorsun. Fuat'la Nebahat'in kocası da iyi anlaşıyor. Onun için sık sık beraber oluyoruz. İyi. Ben de sizinle gelirim. Aa, Olur mu? Aa, neden olmasın? Nebahat benim en yakın arkadaşımın kızı Elimde büyüdü sayılır Peki istiyorsan gel Evet buyurun ah, Ver yavrum oh, oh, Evinizde ne güzel ısınmış Kaloriferler iyi yanıyor galiba Hayır iki gündür az yanıyor Ya, Bizim evde radyatörlere el değmiyor Ama sen gittiğinden beri o ev bana buz gibi geliyor. Aman, aman Allah kimseyi yalnız bırakmasın. Kimse. Anne bir dolu arkadaşım var. Niye hala yalnızlıktan bahsediyorsun? Bugün kimi aradıysam hepsi meşgul. Kiminin kocası evde. Kiminin çocukları, torunları ziyaret edecekmiş. Anlayacağın oturup iki laf edecek kimseyi bulamadım. Aman Ay, çok sıkıldım. Yoksa sizi pazar günü rahatsız eder miydim hiç? Anne e, siz neden evlenmeyi düşünmüyorsunuz? Aa. O da nereden çıktı? <gülüyor> bu yaştan sonra tövbe tövbe tövbe. E, evlenirseniz hayatınıza yeniden yön verip mutlu olabilirsiniz. Ah, şimdiden sonra evlenmeye kalkışmak. Hiç tanımadığım biriyle yaşamaya alışmak kolay mı bu oldu? Ama anne eşini kaybettikten sonra içindeki acıyı bastırıp karamsarlıktan kurtulan, hayata yeniden başlayan o kadar çok insan var ki. Babamın ölümünden sonra bizim üzerimize iyice düştün. Ben evlendikten sonra da büsbütün içinde kapandın. Biraz kendini toplan, canla. Evet sizi sadece bizim ilgi ve sevgimiz mutlu ediyor. Oysa başka şeylerden de mutlu olmanız gerekir. Beklentileriniz yalnızca evlatlarınızın üzerine yoğunlaşmış. Bundan kurtulmanız gerek. Ay yani böyle e evlenmek aklımın ucundan bile geçmedi. Yok yok yo, yapamam yapamam. Babandan sonra ha Yok yok olacak şey değil <gülüyor> Ay başaramam ee, Siz yine de bu fikrimi bir tarafa atmayın ha? Hiç değilse bir deneyin Denemediğiniz bir şeyi başarıp başaramayacağınızı bilemezsiniz ki <gülüyor> Aysel'cim merhaba canım nasılsın? Aha, iyiyim. ben de seni arayacaktım. Biraz önce annem bankaya uğradı çok heyecanlıydı. Bu akşam biriyle tanıştıracaklarmış. Aa hayırlı olur inşallah. Bak canım babam yanımda. Bu yaz annemle Akdeniz gemi turuna çıkacaklarmış. Siz de gelmek ister misiniz diye soruyor. Ne dersin? Aa, çok sevinirim. Yıllardır bir gemi seyahati yapmak isterdim. <gülüyor> Bak buna sevindim. Güzel bir yaz tatili bizi bekliyor. Ayrıntıları akşam konuşuruz. Şimdilik hoşça kal canım. <gülüyor> güle güle canım. Tamam baba sen yorulma biletleri ben alırım. Aman oğlum daha elim ayağım tutuyor. Ben hallederim. Sizinle beraber bir tatil yapabilmek bizim için ne büyük saadet. İnşallah gelecek yıllarda torunlarımızla birlikte gitmek nasip olur. <gülüyor> ya ya inşallah. Niye öyle başından sabah gibi ya ya inşallah diyorsun? Ee, baba her beraber oluşumuzda torun lafı edip duruyoruz. Çocuklarınızı çok seveceksiniz çok. Biz de size nispet torunlarımızı sizi sevdiğimizden daha çok seveceğiz <gülüyor> Onlar da hem kendi hem de sizin çocukluğunuzu bulup Hayatımızın sonuna güle oynaya varacağız İyi hoş da biz daha şimdilik çocuk sahibi olmayı düşünmüyoruz Aa. Bir çocuğun sorumluluğunu üzerimize alacak kadar olgun hissetmiyoruz kendimizi Genellikle büyükler torun diye tutturuyorlar Yeni evli çifte galiba daha çok onların hatırı için hemen çocuk sahibi oluyorlar İyi ya işte çocuk mutluluk kaynağıdır Baba biz daha mutluluğu birbirimizde arıyoruz. Aa, bak sana söylemeyi unuttum. Kayınvalidem evlenmeye niyetli. Bu yaştan sonra mı? El ne der oğlum? E, el onun çektiği yalnızlığın farkında mı? Kızları da sürekli olarak fedakarlık edip anneleriyle ilgilenmek çabasındalar. Annelerinin evlenmesi onları da mutlu edecektir. Söylediklerinde gerçek payı var. Kayınvalidem başkalarından hep kendisi için bir şeyler yapmalarını bekliyor. Tabii en çok da evlatlarından azı geçiyor. Ben ve Erhan eşlerimize bu konuda yardımcı olup anlayış göstermesek... ...şimdiye kadar evliliklerimiz çoktan yıkılır. Bence Hanım evlense de mutlu olamaz. Onun yapması gereken şey güzel bir meşgale bulup... ...kendi <gülüyor> iç huzurunu yaratmaktır. Hele evlenip içinde bulunduğu boşluktan kurtulsun da... ...zamanla onu da öğrenir. Baştan beri aklım bu işe yatmamıştı. Evlenmek benim neyime gerek? Herkes size Arif Beyle yakında evleniyorsunuz gözüyle bakarken nasıl oldu da bu iş bozuldu? İnan çok üzüldüm anne. Hmm, beni başından atamadım diye üzülmüşsündür. <gülüyor> anne lütfen böyle konuşma. Biz <gülüyor> senin yalnızlıktan kurtulup mutlu olmanı istiyoruz. Ah, merhaba abla. Merhaba canım annem nasıl? Morali bozuk. Bana da telefonda gel diye tutturdu. Akşam yemeğe misafirim var. Bu işimin arasında kalktım geldim. Ya gel içeri geçelim. Bir şey içer misin? Hayır canım zaten fazla kalmayacağım. Aa, merhaba anne. Hoş geldin Selma. Otursana yavrum. Nasılsın? İyi demekle iyi olunuyorsa. <gülüyor> İyiyiz işte. Hadi kendini topla artık. Bak bu yaşta bile beğeniliyorsun. Şakanın sırası değil Selma. Canım çok sıkkın. Anlatsana ne oldu? Daha geçen hafta Arif Bey'le bize geldiğinizde ikiniz de hayatınızdan memnun görünüyordunuz. Böyle birden vazgeçtim deyince ben de çok şaşırdım. Çok saygıdeğer bir insana benziyordum. Bu sadece iki kere gördüm ama bende de olumlu bir izlenim bırakmıştı. Sözü sohbeti yerinde kibar bir adamdı. Öyle değil mi anne? Evet bütün bu söyledikleriniz doğru bir itirazım yok. Gün görmüş geçirmiş kültürlü bir insandı ama. Mesela ben erkekte her şeyden önce cömertlik ararım. Peki... Pinti olduğuna nereden kanaat getirdin? Bunca zamandır beraberiz. Beni bir kere olsun şöyle iyi bir yemeğe davet etmedi. Ne zaman görüşmeye karar versek ya sizde ya da bizde oturalım diyordu. E tabi ben de ayıp olmasın diye Arif bey akşam bana yemeğe buyurun demek zorunda kalıyordum. Önemli olan birlikte hoşça vakit geçirmeniz yerin ne önemi var? Evet evet ama her seferinde kapıdan çıkmadan Allah tekrarını erdirsin diyerek gidiyordu. Ne güzel işte demek seninle beraber olmaktan mutlu oluyordu. Yok yok yo. istemem istemem. Şimdiden üstüme bu kadar yığılırsa ileride Allah bilir neler olur. Niye üstüne yığılsın? Evlenince üç aylığımı getirip sana teslim ederim demiş ya. E, i̇kinizin de dayalı döşeli evleriniz var. Yeniden evde kuracak değilsin. Evet evlerden birinde oturursunuz. Evet işte bu ev konusunda bir türlü anlaşamadık. Ben bu evde oturup onun evini mobilyalı olarak kiraya vermeyi önerdim. O da ben ölen karımın anılarıyla dolu evimi dağıtmam dedi. E madem öyle ben de kendi evimden çıkmam. O halde iki evi de bozmayın. Biraz orada biraz burada oturursunuz. E Arif Bey de öyle söyledi ama ben inatlaşmasını sevmedim. Bence sen inatlaşmışsın. O makul bir teklifte bulunmuş. Anne sen başka bir nedenle vazgeçmişsin. Bize onu söylemiyorsun. Doğru. Bütün bunlar bahane. Korktum. Yeni bir insana yeni bir hayata alışamayacağım gibi geldi. Arif Bey'e kesinlikle istemiyorum diye haber gönderdin mi? Hayır, hayır. Bakın diyorum ki ikinizden biriniz yıllık iznini alın da çeşmeye gidelim. Ee, orada kafamı dinleyerek yeniden düşüneyim. Aha ben sana söylemeyi unuttum. Biz bu yaz Fuat'ın anne ve babasıyla birlikte gemi seyahatine çıkacağız. Anlayamadım. E benim neden haberim yok? Babası biletleri kışın satışa çıkar çıkmaz aldı. O zaman sen Arif Bey'le evlenmeye kararlıydın. Onun için sana sormadım Aysel, Aysel ne yap yap bana da o gemiye bilet bul ay, ay sinirlerim çok bozuk, öyle bir seyahat belki kendime getirir beni İyi ama anne bu vakitten sonra bilet mi kalır? Hı. Daha evlenmeye niyetlenirken bile kafanızdan silip atıyorsunuz Bir de evlensem iyice unutursunuz artık <Gülüyor> Anne yeter artık hep aynı şeyleri tekrarlıyorsun Aysel, Aysel bu yaptığın artık sabrımı taşırdı bana bilet bulamazsan, bak bulamazsan kızım gider, gider akıl hastanesine yatarım ben de. Bilet bulmak için elimden geleni yapacağım! Ama bulamazsam kusura bakma ben giderim! Çünkü gitmemem için bir neden yok! Tabii canım, kocan gideceksen burada mı kalacaksın? Gidin, gidin! Kocalarınızın dizinin dibinden ayrılmayın! Ben sizi bu günler için mi yetiştirdim? Gidin hadi ne duruyorsunuz? Ay Rabbim ne talihsiz kadınmışım ben! Hadi gözün aydın bileti bulduğunu anlaşılar Çok şükür son anda bir iade olmuş Bilet bulamayacağım diye öyle korktum ki <gülüyor> Annemi burada bırakıp gitmeye hiç gönlüm razı olmuyordu Bu gemi seyahati için ne ümitlerim vardı Seninle ilk defa güzel bir seyahate çıkacaktık. Yine yaparız Sabahları geminin yanaştığı limanda iner denize gireriz Tarihi yerleri gezeriz Gece de geminin diskoteinde dans ederiz Hayal etmesi bile güzel Neden hayallerimiz gerçek olmasın? Çünkü annen gemide yine bizi üzecek bir şeyler bulur. Ha ne bulacak? Annen ve babanla beraberce gezerler. Bizim onlarla bilgimiz olmaz ki. Ne bileyim hiçbir şey yapmasa bile mutsuz bir ifadeyle... ...bir yine seni üzebilir. Fahat'cığım ben annemi mutlu etmek için elimden geleni yapıyorum. Ama annem gerçekte kendisiyle barışık değil. Ne yapsam bir türlü yüzünü güldüremiyorum. Çünkü insan kendisiyle barışabilmesi... ...ancak kendi isteği kendi çabasıyla olur. Farkındayım. Onun için artık onu kendi haline bıraktım. Merak etme seyahatte hayatımızı yaşayacağız Süreyla Hanım hiç bir şey yemediniz Balığı beğenmediniz mi? Efendim canım hiç istemiyor Aa. Başım çok ağrıyor Sanki ateşim de var gibi Bakayım alnınıza Bakın. Evet biraz ateşiniz var Üşüttünüz mü acaba? Ay son zamanlarda çok iş yaptım çok çok Yola çıkacağız diye evi toparladım Halıları falan kaldırdım Ay, Keşke kendinizi o kadar yormasıydı Ay, Aklımda hep çocuklarda nerede kaldılar bunlar? Niye merak ediyorsunuz çocuklar? Ay limandan ayrılalı çok oldu Hala ortada yoklar Gemiyi kaçırmış olmasınlar <gülüyor> Olur mu efendim? İkisi de aklı başında insanlar Kameralarındadırlar, neredeyse gelirler Sabah uyandığım zaman gemi çoktan İzmir limanına yanaşmıştı Yoksa ben de onlarla birlikte giderdim Biz gençlere ayak uydurabilir miyiz? Beraberce keyfimize göre ne güzel gezdik Hem gençleri biraz yalnız bırakmak gerek Baş başa çok daha mutlu olurlar <gülüyor> İşte bakın geliyorlar Aa, Ne Ay. de güzel yakışıyorlar birbirlerine İyi akşamlar. <gülüyor> İyi akşamlar İyi akşamlar, İyi. İyi akşamlar. Aysel'cim o ne <gülüyor> güzel ilbise öyle Sana ya. da pek yakışmış <gülüyor> Teşekkür ederim <gülüyor> Oturun bakalım çocuklar oturun Balıklar çok lezzetli ee, Şimdi size de getirirler <gülüyor> Anne nasılsın? Biraz keyifsiz görünüyorsun oh, İyiyim yemişti. nasıl olayım Baba şehre inip gezdiniz değil mi? Aa evet oğlum gezdik her şeyi aheste aheste Tadını çıkararak yaptık ha. Sabah geç uyandık. Hmm. Süheyla Hanım'la da kahvaltı salonunun kapısında karşılaştık. Beraber güzel bir kahvaltı ettik. Sonra şehre inip kordonda bir araba gezintisi yaptık. Öğle yemeğimizi sessiz küçük bir balıkçı lokantasında yedik. Sıcak olunca gemiye dönüp duş aldık. Biraz dinlendik derken akşam oldu buraya geldik. Siz neler yaptınız diye sormayacağım çünkü yaptıklarınızı anlatmanız bile bizim başımızı döndürüyor. <gülüyor> Gerçekten çok güzel bir gün geçirdik. Çok güzel. Ah, oturunca yorulduğumu anlatayım. İyi artık yanımızdan ayrılmazsınız. <gülüyor> Aa, niye güldünüz? Yemekten sonra diskoteye gidip dans ederiz diyorduk da. Gidersiniz tabii kızım gidersiniz siz gençsiniz enerji dolusunuz. Gönlünüz ne isterse onu yapacaksınız Şimdi tatildesiniz Aysel Ben kendimi iyi hissetmiyorum ateşim çıkıyor Beni kamerama götürür müsün Aa, Olur mu bu kadar erkenden kameraya kapanma Ben şimdi gider sana ateş düşürücü bir ilaç yo, getiriyorum Yok yok iyi değilim yavrum beni götür yatmak istiyorum Peki anne şimdi yemeğin gelecektim. Annemi bırakıp hemen gelirim Aysel, doktor gitti mi? Evet anne Kendimi çok kötü hissediyorum Doktor önemli bir şeyin olmadığını söyledi, şimdi uyursun Ay. Ah Fuat, gel canım Doktor ne dedi? Üşütmüş, soğuk algınlığı geçiriyor dedi Ateşi kaç? 37 buçuk Aysel Neredesin ee, Buradayım anne Bak Fuat da geldi Sakın beni bırakma Merak etme yanındayım Hadi Uyunca, Biraz uyumaya çalış Ama uyuyunca beni bırakıp gidersin belki Hayır canım gitmeyeceğim dedim ya bu gece burada kalacağım Aysel kanun açtıyım hiçbir şey yemedin ee, Sana bir sandviç alıp getireyim ee, Teşekkür hmm. ederim canım bir şey istemiyorum İstersen sen git yat Peki yarın sabah görüşürüz Aa, Gece bir şeye ihtiyacın olursa haber ver İyi geceler İyi geceler Aysel, Aysel gidiyor musun? Buradayım anneciğim, Fuat'ı geçirdim Bak yanındaymıştı. Işte. Hatırlar mısın sen bir hasta olsan sabaha kadar başını beklerdim, ateşini ölçerdim Bilmez miyim, hakkını nasıl öderim seni? Ah nerede o günler, dizimin dibinde geçirdiğin o günleri nasıl arıyorum bir bilsen Kaç dakikaya kadar hazır olurum canım İki gündür annemin başında beklemekten bayağı bunalmışım Küçücük kamaranın içinde bu yaz günü oturmak işkence oluyor Ben de kaç gündür çok sıkıldım Tek başıma gezmekten zevk almıyorum Sensiz zaman geçmek bilmedi Neyse çok şükür atlattı Aa yemekte bayağı iyi görünüyordu Hastalığına çok üzüldü Ne diye peşinize takıldım geldim herkesi rahatsız ettim deyip duruyor Şanssızlık canım bir kim hasta olmak ister ki Ah. Aa, baba buyur gel Çocuklar gel. iniyor musunuz? Ee, Ayşelin hazırlanmasını bekliyorum Tamam, hazırım İnip keyfinize bakın, Ayşel anneni merak etme kızım biz onunla ilgileniriz ah, sağ olun. Ee, siz şehre inmeyecek misiniz? Ha, bir ara iner biraz gezer geliriz Biz de iki günün acısını çıkaracağız, <gülüyor> bugün güzel bir gezeriz Gemiyi kaçırmazsınız inşallah <gülüyor> <gülüyor> Olabilir, o zaman otobüse biner yarınki limana akşam geliriz Artık bizi gemiye bağlayan hiçbir neden yok Hadi Aysel Antalya bizi bekliyor! <gülüyor> Bir hastalık çıktı başıma. Hepsi gelip beni buluyor. Ee, Hanımefendi, izninizle masanızı oturabilir miyim? Nasıl olsa siz de yalnızsınız. Ah, Tabiiye, buyurun. Memnun olurum. <gülüyor> Deminden beri sizi izliyorum. Sonunda dayanamadım geldim. Ee, sizi bir yerden gözüm ısırıyor, ee, mutlaka tanıyorum sizi Galiba ben de sizi tanıyorum Okulda mı acaba? Ee, nerede okudunuz? Nişantaşı Kız Enstitüsü mezunuyum Aha ben de oradan dikiş bölümünden Durun durun durun, durun adınızı söylemeyin Ben şimdi çıkarıcıyım Lema ah, Bravo ah. çok iyi bir <gülüyor> hafızanız var Ay <gülüyor> ben bir türlü sizin isminizi çıkaramadım. Süheyla. Sü Aa, Süheyla, tabbi tabbi Süheyla. Sarışın, <gülüyor> saçları iki yandan bağlı. Dünya güzeli Süheyla. Aman, o güzellikten eser mi kaldı? Yok canım, ruhumuz güzel olsun. Kaç yıl oldu görüşmeyeli? Ha Süheyla. Ah, eski bir arkadaşımı görünce dünyalar benim oluyor. E ee, anlat bakalım. Bunca yıldır nerelerdesin? Neler yaptın? Birkaç yıl önce eşimi kaybettim, iki ya. kızım var ikisi de evli Hı. Anlayacağın hayatta yapayalnızım <gülüyor> Benim de iki oğlum var Birisi Amerika'da birisi de Almanya'da yaşıyor ya. Üç dört yılda bir gelirlerse ne ala yüzlerini ancak öyle görebiliyorum Eşim de Maalesef bir süredir yürüyemiyor Tekerlekli sandalyeyle geziyor Ya çok üzüldüm, eşim de burada mı? İstanbul'da kız kardeşimin yanında ben de işlerden çok bunaldım bir değişiklik olsun diye seyahate çıktım yani kendimi azıcık mükafatlandırayım <gülüyor> istedim. E, bütün kışın yoğun çalışmasından sonra. Sen çalışıyor musun? Aa evet canım küçük bir butiğim var gelinlik satıyorum. Ya ne güzel. E, hayatın bir akışı var durdurulması mümkün değil tabi. Güçlüklere karşı ayakta durabilmek için insanın bir meşgalesi olması lazım. Butik olmasıydı ben yıkılır giderdim. Ne Söyler zaman açtın çünkü. sen orayı? Ee, çocuklarım ilkokulu bitirdikten sonra bir arkadaşımla çalışmaya başladık. Sonra işleri ilerletince tek başıma butik açtım. <gülüyor> İnsanın bir şeyler yapabildiğini hissetmesi çok güzel. Moral veriyor. Ben şimdiye kadar hiç çalışmayı düşünmedim. Ya. Evin işi gücü, iki çocuk. Hiç zamanım olmadı. istersen zaman yaratabilirdin canım. E şimdi ne yapıyorsun? Ne yapayım? Halimden hiç memnun değilim. Kızların ikisi de hayatlarını yaşıyorlar, ben var mıyım yok muyum ilgilenen yok. Ay yok öyle de konuşmamalıyım tabi ama biraz haksızlık hmm. ediyorum da. <gülüyor> Senin canın çok sıkkın görünüyor, neyin var? Kızımla damadımın peşine takıldım geldim, bir de hasta oldum, Aa. zavallı Aysel. Kızım iki gündür benimle birlikte helak oldu. Ne kadar ilgi gösterseler tabi yetmiyor bana. Tabii. E belli etmedim ama bugün beni bırakıp şehre kocasıyla gezmeye gitti diye de bayağı bozuldu. E, Sühüllerciğim, bence çocuklarımızdan çok büyük şeyler beklememeliyiz. Zaman çok değişti. Bizler bile biliyorsun zamanında büyüklerimize bekledikleri kadar ilgi gösteremedik öyle değil mi? Haklısın da e, ne bileyim yine de bekliyor insan. Seninkiler yakınında mı oturuyorlar? Evet, birisi iki apartman ötemde oturuyor. Ötekiyle aramızda sadece birkaç durak var. ne kadar şanslısın Süheyla'cığım. Demek istediğin zaman çocuklarını görüyorsun ve hala şikayet ediyorsun. Aman Leman'cığım <gülüyor> o kadar baktık, emek verdik. Onlar zoraki bir ilgiyi bizden sakınıyorlar. Evet canım onları biz ortaya çıkardık ama bir yerden sonra bize değil... ...içinde yaşadıkları zamana ait oluyorlar. Devir öyle hızlı değişiyor ki... ...onlar ancak zamana ayak uydurma çabasındalar. Biz de arada unutulup gidiyoruz. <gülüyor> Onların mutlu olduğunu bilmek bize yeter ama. Ne çok severek, nasıl yetiştirdik onları? Çocukları sevmek kolay da mutlu etmek zor canım. Ee, <gülüyor> seninkiler iyi evlilik yaptılar mı? İkisinin de maşallah keyfi yerinde. <gülüyor> Kocalarının dizinin dibinden ayrılmıyorlar. Ha, i̇yi ya işte bundan daha büyük mutluluk olur mu bir anne için? Ana kızına taht kurar ama baht kuramaz demişler ya çok doğru. Evlendirdikten sonra onları mutlu edebilmek kesinlikle bizim elimizde değil canım Onun için mutlulukları bizim için en büyük avıntı olmalı Keşke ben de senin gibi düşünebilsem O zaman içimi kavuran bu karamsarlıktan kurtulurdum belki um, e, Süheyla'cığım e, Bak e, e, Sana bir teklifim var Senin okuldaki yaratıcı fikirlerin hocalar tarafından çok beğenilirdi Kocamın hastalığı bu timi tek başıma yürütmemi engelliyor Benimle birlikte çalışmak ister misin? Aman Lemancığım öyle şey olur mu? Ben yıllardır doğru dürüst bir şey dikmiyorum bile Hem bende yaratıcı zekamı kaldı O zamanlar gençtik canlıydık hayata bağlıydık Aa, Şimdi neden olmayalım çok şükür elimiz ayağımız tutuyor Kimseye muhtaç değiliz Sağlığın iyi değil mi? Yo, yo iyi iyi. Normal yaşlılık hastalıkları dışında bir sorunum yok. Aa, <gülüyor> olsun o kadar da. Yaşlanabilmek ne büyük saadet biliyor musun canım? E, biz de romatizma ilaçlarımızı alır otururuz. <gülüyor> <gülüyor> Önemli olan kafamızı sağlam tutup hayata bağlı kalmaktır. Eee... Seyahat dönüşü, hemen işe başlar mısın Ay, ha? Ay hatıralarımızı anlatıp seni lafa tutmaktan başka bir işe yaramam Aa kendine haksızlık etme başla da görelim Seninle birlikte okuldu yıl sonu balası için düzenlenen defileye ne güzel bir gelinlik dikmiştik Hatırlıyor musun? Ay ya tabii hatırlamaz mıyım? O gelinlik hemen satılmış. İlk iş onun aynını dikelim. Yapabilir miyiz? E deneriz. Ama bir de kumaşları ziyan ederiz de. Canım biz de ilk önce ucuz kumaşa uygularız. Yanında kalem kağıt var mı? Ka Aa dur bakayım çantamda olacak. Dur bakayım. Ah işte işte burada. Hı. Ee, ne yapacaksın? Modelini çizmeye çalışacağım. <gülüyor> şöyle etekleri evet e, buralarda farbalar vardı değil mi? Aa evet evet, evet geniş farbelalar koymuştuk. <gülüyor> Yakası çok güzeldi. Yok yok yok Süheylacığım öyle değildi. Çözleyeyim Ver bakayım mi? ben çizeyim Aa, şöyle yakasını. <gülüyor> arkadan şöyle yüksek şurası, gelip ha, önde önde sıfırlanıyor. Sıfırlanıyor. Ay kaç gün uğraşmıştık payetlerini işlemek için. Hala işlemeyi öyle seviyorum ki insan o bembeyaz huzur veren kumaşın üstünde payetlerin ışıltısıyla ne hayallere dalıyor. Doğru <gülüyor> çok sevkidir payet işlemek. Tabii. Keşke şimdi olsaydı da işleseydi Aa niye olmasın benim kameramda dolu istersen şimdi getirelim <gülüyor> Seyahate işleye mi geldin? E tabi ben kesinlikle boş oturamam E bu yaştan sonra devamlı gezecek halim de yok Biraz gemiden inip gezsem hemen yorulup geri geliyorum Güverteye çıkıp bir kenarda oturup işliyorum İşte böylece oyalanmış oluyorum Hadi koş getir de işleyelim böyle Getireyim ya. hadi Ne müşkül pesent insanlardı. <gülüyor> daha nelerle karşılaşacaksın, alışırsın zamanla Süleyla'cığım. Üç seferdir model değiştiriyorlar. Kız daha yumuşak, ne desen dinliyor. Ama anasına laf anlatılmıyor ki. Senin gösterdiğin ilk model en iyisiydi. Ah, bence de öyle, kıza Hı. yakışacaktı da. E bizden fikir vermesi, ister beğenirler ister beğenmezler değil mi ya? Doğru tabii canım, karar onların. Anne. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ah Selma, canım ah oh, yavrum benim seni nasıl özledim Tatilden döneli iki gün oldu ama bir türlü gelemedim, kızmadın değil mi? Yok yavrum niye kızayım, zaten Aysel de beni görmeye buraya geliyor E nasılsın? Bakayım, tatil sana yaramış kilo almışsın <gülüyor> Çok mu şişmanlamış? Yok canım yok, Leman bak seni büyük kızım Selma ile tanıştırayım Aha, Hoş geldin Selma nasılsın? Teşekkür ederim Aysel telefonda çalışmak anneme çok yaradı demişti, haklıymış Seni çok iyi gördüm <gülüyor> Çok şükür yavrum iyiyim, huzurluyum, keyfim yerinde üstelik para da kazanıyorum Ebru gelinlik diktiğini duyunca çok sevindi anne <gülüyor> Anneannem bana da gelinlik diksin diye tutturdu <gülüyor> Allah sağlık versin de inşallah o günleri de görürüm Anne akşam bize yemeğe gelir misin? Ah yavrum gelemem Eve iş götürüyorum, yarına yetişmesi gereken bir gelinlik var Peki öbür akşam gel öbür, öbür akşam da gelemem düğüne davetliyiz Ne düğünü? Gelinliklerini diktiklerimiz bizi düğünlerine davet ediyorlar hmm. Herkes gelinliğin güzelliğini övdükçe öyle hoşuma gidiyor ki Hem bayağı eğleniyoruz değil mi Laman? Tabi hatta bazen ünlü sanatçılar da geliyor Oo, oh, keyfiniz yerinde <gülüyor> desene <gülüyor> Çok şükür çok şükür Selma yazlık evin dış kapısını kilitledin değil mi yavrum? Kilitledim ama sen yazlığa gitmeyecek misin? Yok yavrucum, nereden gideceğim? Bak sana burada işimiz başımızdan aşkın. Yazlıkla bomboş oturup konu komşuyla laflayacak halim mi var? Ee, gelecek yıl işlerimizi dağılır alır beraber gider. Tabii, gelir, senin işini de götürürüz. Güneş ona iyi gelir. Canım annem benim. Gözlerimle görmesem kat iyiye inanmazdım. Çalış canım. Bak çalışmak sana nasıl mutluluk getirdi. Annen kendi içinde yaratacağı mutluluğun, başkalarının ona sağlayacağı mutluluktan çok daha kalıcı olduğunu sonunda öğrendi yavrum. <gülüyor> Huzuru bulmak Yeşim Bayer'in yazdığı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.